Yine Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi Ar-Rauf. Allah Rauf'tur. Allah çok şefkatlidir. Bu isim Kur'an'da yaklaşık 10 yerde zikretmiştir. Allah Subhanahu e, ve Teala Rauf kelimesi Ar-Ra'fe kelimesindendir ki İbn Celil Rahim Bu da rahmetin, merhametin en üst derecesidir demiştir. Yani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 Yani kendilerini İslam ve imanla hidayete erdirdiği, nimetlendirdiği kimselere bir müjde vardır ki Allah Azze ve Celle onların imanını muhafaza edecek. Ve onların imanını e, yok etmeyecektir Sübhanahu ve Teala. Demek ki onları muvaffak kılacaktır. Demek ki burada kardeşlerim Allah imanınızı muhafaza edecek, Hidayet edecek değildir. Neden? Çünkü Allah çok şefkatli ve çok merhamettedir aradaki hüküm nedir bu şekilde bağlanır. Yine Bakara suresi 207. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vemine'n nâs men yeşî'u nefsahu ibtigâ' mardâtillah." İnsanlardan bazıları da vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Yani kendi nefsini satar. "Vallahu raûfun bil Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Şimdi burada kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin buradaki yani kullarından e, kendi nefislerini sıf Allah'ın rızasını kazanmak için sarf edenler, e, nefsini ortaya koyanlar, icabında canını verenler sıf Allah'ın rızasını, Allah'ın sevabını murat etmek için e, elde etmek için demek ki Allah nedir? O'nun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 Hicr suresi 65. ayet-i kerimesinde diyor ki: Elem tara enallaha sakhara lekum ma fi'l ard. Allah azze ve Celle'nin sizi yerdekilerle yani yerde olan şeyleri kolaylaştırması, emrinize vermesi. Vel fulke tecri fi'l bahri bi'mrihi ve işte denizde yüzen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 Ve hayvanlar için nebatat, cemadet ne varsa ne yapmıştır? insanlar için kolay kalmıştır onlara ulaşmada. Ve yine denizlerde gemilerin yürümesi, onların bir yerden bir yere gidip onlardan faydalanması, ticaret yapması ve yüzünün üzerimize düşmemesini tutması ve bütün bunlar nedir? Allah'ın şefkati ve merhametindendir, başka bir şey değildir. Çünkü Allah ar-ra'uftur.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 veli ellediğine elimizden geçenlere. Ya Rabbi bizleri ve daha önce ölmüş iman üzerine ölmüş kardeşlerimizi bağışla. Ve la تجعل Ve bizim kalbimizde o iman edenlere karşı ne yapma bir kin, bir nefret bırakma Allah'ım. Rabbena inneke raufun rahim. Rabbimiz sen raufsun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 أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين